Kaçıyor, Sürtüğü bıraksan kaçarken tobi ki parayı kap Nereye kaçıyor saçı Yapmayın Allah aşkına bu maçı Saçı sarı salın salınır kar. Siz savaşınanır dur hanımları Şaka sikmem sikmem Seninkini sikmem bile oh. Yanada Kemal'i taburik denmeyi oh. Alamadan bacıgara ciklermezik oh. Sayık ama bir daha filmden gezin Küçük hesaplar yapar Küçük adamlar ey. Büyük yalanlar yapar Bütün cevaplar ey. Boşaldım sağ körü yüzüne Ortamda kan gölü bülürken oh. Südü üstüne çıkar, mekanla yürüye yürüye kaçanını bana koy, paramı paranını bana koy. Hey. Dolu bir çanta parayı içi ruhunu zateninı bana koy. Hey. Yaşamını bana koy, ne varsa yalanı zorunu koy. Hey. Sen adı yok gerçek olunca sen de tabii kaçarsın bana koy. Hey. Adamım birikleri yok oldu sorunun yazmak yokken kalanı. Hey. Yalançısı dilleri zor olsa da bunu yapmak çormaktan mu Beni cinde bir doros bu çocuğu paylaşa var sanırım kaçarsa vurunu bizim için fark etmez hiç kimse <Gülüyor> dedim ki bakla o günmeki fiyakası. Şekli... sürtü bırak sen kaçarken tabii ki para kap <gülüyor>